üçüncü hakikat. Mevcudatın ve bilhassa nebatat ve hayvanatın sürat mutlaka içinde kesret-i mutlaka ve intizam-ı mutlak ile ve suhuleti i mutlaka içinde gayet hüsn-ü sanat ve maharet ve ittikan ve intizam ile ve mebzuliyet-i mutlaka ve ihtilat-ı mutlak içinde gayet kıymetdarlık ve tam imtiyaz ile icatlarıdır. Evet gayet çokluk ile gayet çabukluk. Hem gayet sanatkarane ve mahirane ve dikkat ve intizam ile gayet kolay ve rahatça hem gayet mebzuliyet ve karışıklık içinde gayet kıymetli ve farikalı olarak bulaşmadan ve bulaştırmadan ve bulandırmadan yapmak ancak ve ancak bir tek vahid zatın öyle bir kudretiyle olabilir ki o kudrete hiçbir şey ağır gelmez ve o kudrete nispeten yıldızlar zerreler kadar ve en büyük en küçük kadar ve efrad-ı bir nevi, bir tek fert kadar, ve azametli ve muhit bir kül, has ve az bir cüz kadar, ve koca zeminin ihyası ve diriltilmesi, bir ağaç kadar ve dal gibi bir ağacın inşası, tırnak gibi bir çekirdek kadar kolay ve rahatça ve suhuletli olmak gerektir. Ta ki, gözümüzün önünde yapılan bu işleri yapabilsin. İşte bu mertebeyi tevhidin ve bu üçüncü hakikatin ve kelime-i tevhidin bu ehemmiyetli sırrını, yani en büyük bir kül, en küçük bir cüz'i gibi olması ve en çok ve en az farkı bulunmaması, hem bu hayretli hükmetini ve bu azametli tılsımını ve tavr aklın haricindeki bu muammasını ve İslamiyet'in en mühim esasını ve imanın en derin bir medarını ve tevhidin en büyük bir temelini beyan, ve hal ve keş ve ispat etmekle Kur'an'ın tılsımı açılır. Ve hirkat-ı kainatın en gizli ve bilinmez ve felsefeyi idrakinden aciz bırakan muamması bilinir. Haliki rahimime, yüz bin defa Risaletün Nur'un hurufatı adedince şükr ve hamd olsun ki Risaletün Nur bu acip tılsımı ve bu garip muamma'yı hal ve keş ve ispat etmiş. Ve bilhassa yirminci mektubun ahirlerinde. Vahve aleyküllü şey Kadir bahsinde ve yirmi 29. sözün fa'il muktedirdir bahsinde, 29. lemay Arabiye’nin Allahu Ekber mertebelerinden kudreti ilahiyenin ispatında katî bürhanlarla iki kere iki dört eder derecesinde ispat edilmiş. Onun için izahı onlara havale etmekle beraber bir fihriste hükmünde bu sırrı açan esasları ve delilleri. İcmalen beyan ve 13 basamak olarak 13 sırra işaret etmek istedim. Birinci ve ikinci sırları yazdım. Fakat ma hem maddi hem manevi iki kuvvetli mani beni şimdilik mütebakisinden vazgeçirdiler. Birinci sır, bir şey zati olsa, onun zıttı o zatı ârız olamaz. Çünkü içtima-üz olur. O da muhaldir. İşte bu sırra binaen, madem kudret-i ilahiye zatiyedir ve zât-ı akdesin lâzımı Elbette, o kudretin zıddı olan acz, o zatı ı kadîre ârız olması mümkün olmaz. Ve madem bir şeyde mertebelerin bulunması, o şeyin içinde zıttının tedahülü iledir. Mesela ziyanın kavi ve zayıf gibi mertebeleri, zulmetin müdahalesiyle ve hararetin ziyade ve aşağı dereceleri, soğuğun karışmasıyla ve kuvvetin şiddet ve noksan miktarları,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 elbette haşr azamı bir bahar kadar kolay ve bir baharı bir ağaç kadar suhuletli ve bir ağacı bir çiçek kadar zahmetsiz icad ettiği gibi. Bir çiçeği bir ağaç kadar san'atlı, bir ağacı bir bahar kadar mucizatlı ve bir baharı bir haşr gibi cem'iyetli ve harikalı halk eder ve gözümüzün önünde halk ediyor. Risale-i Nur'da kat'î ve kuvvetli çok bürhanlar ile ispat edilmiş ki, eğer vahdet ve tevhid olmazsa, bir çiçek, bir ağaç kadar, belki daha müşkilatlı ve bir ağaç, bir bahar kadar, belki daha su'ubetli olmakla beraber. Kıymet ve sanatça bütün bütün sukut edeceklerdi. Ve şimdi bir dakikada yapılan bir zihayat, bir senede ancak yapılacaktı. Belki de hiç yapılmayacaktı. İşte bu mezkür sırra binaendir ki, gayet mebzuliyet ve çoklukla beraber, gayet kıymettar ve gayet çabuk ve kolaylıkla beraber, gayet san'atlı olan bu meyveler, bu çiçekler, bu ağaçlar ve hayvancıklar, muntazaman meydana çıkıyorlar ve vazife başına geçiyorlar ve tesbihatlarını yapıp, bitirip, tohumlarını yerlerinde tevkil ederek gidiyorlar. İkinci sır Nasıl ki nuraniyet ve şeffafiyet ve itaat sırrıyla, ve kudreti zatiyenin bir cilvesiyle, bir tek güneş, bir tek aynaya ziyalı aks verdiği gibi, hatsız aynelere ve parlak şeylere ve katrelere, o kayıtsız kudretinin geniş faaliyetinden, ziyalı ve hararetli olan aynı aksini emri ilahiyle kolayca verebilir. Az ve çok birdir, farkı yoktur. Hem bir tek kelime söylense, nihayetsiz hallakiyetin nihayetsiz büs'atinden, o bir tek kelime bir tek adamın kulağına zahmetsiz girdiği gibi 1 milyon kulakların kafalarına da izni rabbani ile zahmetsiz girer. Binlerle dinleyen ile bir tek dinleyen müsavidir. Fark etmez. Hem göz gibi bir tek nur veya Cebrail gibi nurani bir tek ruhani tecelli rahmet içinde olan faaliyet rabbaniyenin kemal-i bir tek yere suhuletle baktığı ve gittiği ve bir tek yerde suhuletle bulunduğu gibi binler yerlerde de kudreti ile suhuletle bulunur, bakar, girer, az çok farkı yoktur. Aynen öyle de kudreti zatiyeyi ezeliye en latif, en has bir nur ve bütün nurların nuru olduğundan ve eşyanın mahiyetleri ve hakikatleri ve melekûtiyet ve cihleri şeffaf ve ayna gibi parlak olduğundan ve zerrattan ve nebatattan ve zihayattan ta yıldızlara ve güneşlere ve aylara kadar her şey o kudreti zatiyenin hükmüne gayet derecede itaatli, inkiyatlı ve o kudreti ezeliyenin emirlerine nihayet derecede muti ve musahhar bulunduğundan elbette hadsiz eşyayı bir tek şey gibi icat eder ve yanlarında bulunur bir iş bir işe mani olmaz, büyük ve küçük, çok ve az, cüz'i ve külli birdir, hiçbiri ona ağır gelmez. Hem nasıl ki, onuncu ve yirmi dokuzuncu sözlerde denildiği gibi, intizam ve müvazene ve hükme itaat ve emirleri imtisal sırlarıyla, yüz hane kadar bir büyük sefineyi, bir çocuğun parmağıyla oyuncağını çevirdiği gibi döndürür, gezdirir. Hem bir amir bir arş emriyle bir tek neferi hücum ettirdiği gibi muntazam ve muti bir orduyu dahi o tek emriyle hücuma sevk eder. Hem pek büyük bir hassas mizanın iki gözünde iki dağ müvazene vaziyetinde bulunsalar iki kefesinde iki yumurta bulunan diğer mizanın bir tek ceviz bir kefesini yukarıya kaldırması birini aşağı indirmesi gibi o tek ceviz bir kanunu hikmetle öteki büyük mizanın bir gözünü, dağ ile beraber dağın başına ve öbür dağı, derelerin dibine indirebilir. Aynen öyle de, kayıtsız, nihayetsiz, nurani, zati, sermediği olan kudret-i Rabbaniye'de ve beraberinde bütün intizamatın ve nizamların ve müvazenelerin menşe'i, menba'ı, medarı, mastarı olan nihayetsiz bir hikmet ve gayet hassas bir adalet-i ilahiye bulunduğundan, ve cüz'î ve külli, ve büyük ve küçük her şey, ve bütün eşya o kudretin hükmüne müsahhar ve tasarrufuna münkat olduğundan, elbette zerreleri kolayca tedvir ve tahrik ettiği gibi, yıldızları dahi nizam-ı hikmet sırrıyla kolayca döndürür, çevirir. Ve baharda bir emir ile suhuletle bir sineyi ihya ettiği gibi, bütün sineklerin taifelerini ve bütün nebatatı ve hayvancıkların ordularını, Kudretindeki hikmet ve mizanın sırrıyla aynı emirle aynı kolaylıkla diriltip meydanı hayata sevk eder. Ve bir ağacı baharda çabuk diriltmek ve kemiklerine hayat vermek gibi o hikmetli adaletli kudreti mutlaka ile koca arzı ve zemin cenazesini baharda o ağaç gibi kolayca ihya edip yüz bin çeşit haşirlerin misallerini icat eder ve bir emri tekvini ile arzı dirilttiği gibi اِنْكَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْطَرُونَ Fermanıyla yani, bütün ins ve cin, bir tek sayha ve emrile, yanımızda meydan-ı hazır olurlar. Hem, وَمَا Emrus السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ ve akrab Ferman etmesiyle, yani, kıyamet ve haşrın işi ve yapılması, gözünü kapayıp, hemen açmak kadardır, belki daha yakındır, der. Hem ma halakukum ve la bahthukum illa ka nefsin vahide ayetiyle yani ey insanlar sizin icat ve ihyanız ve haşr neşriniz bir tek nefsin ihyası gibi kolaydır kudretime ağır gelmez mealinde bulunan şu üç ayetin sırrıyla aynı emir ile aynı kolaylıkla bütün ins ve cinleri ve hayvanı ve ruhani ve melekleri haşr-ı ekberin meydanına ve mizan-ı azamın önüne getirir bir iş bir işe mani olmaz, üçüncü ve dördüncüden ta on üçüncü sırra kadar, arzuma muhalif olarak başka vakte talik edildi. Dördüncü hakikat Mevcudatın vücutları ve zuhurları, beraberlik ve birbiri içinde birlik ve birbirine benzemeklik ve birbirinin misale i musaggarı ve numune i ekberi ve bir kısım kül ve külliği, ve diğer kısmının cüzleri ve fertleri ve birbirine sikki fıtratta müşahehet ve nakş-ı sanatta münasebet ve birbirine yardım etmek ve birbirinin vazifi fıtriyesini tekmir etmek gibi çok cihetül vahdet noktalarında bedahet derecesinde tevhidi ilan ve saniyelerinin vahit olduğunu ispat etmek ve kainatın rububiyet cihetinde tecezzi ve inkısam kabul etmez bir kül ve külli hükmünde bulunduğunu izhar etmektir. Evet, mesela her baharda nebatattan ve hayvanattan 400 bin nevin hatsiz efratlarını beraber ve birbiri içinde bir anda ve bir tarzda yanlışsız, hatasız kemale hikmet ve hüsnü sanatla icad etmek ve idare ve iaşe etmek, hem kuşların misale musaggarları olan sineklerden ta numune ekberleri olan kartallara kadar hadsiz efratlarını yaratmak ve hava aleminde seyahat ve yaşamalarına yardım eden cihazatı verip gezdirmek ve havayı şenlendirmekle beraber yüzlerinde mucizane birer sikkey-i sanat ve cisimlerinde müdebirane birer hatemi hikmet ve mahiyetlerinde mürebbiyaane birer turray-ı ehadiyet koymak hem zerrâtı ta'miyeyi hücreâtı bedeniyenin imdadına ve nebatâtı hayvanâtın imdadına ve hayvanâtı insanların yardımına ve umum valideleri iktidarsız yavruların muavenetine hakimane rahimane koşturmak göndermek hem daireyi i kehkeşandan ve manzume-i şemsiyeden ve anasır arziyeden tâ göz hadekasının perdelerine ve gül goncasının yapraklarına ve Mısır sümbülünün gömleklerine ve kavunun çekirdeklerine kadar mütedahil daireler gibi, cüzi ve külli hükmünde aynı intizam ve hüsünü sanat ve aynı fiil ve kemal hikmetle tasarruf etmek. Elbette bedahet derecesinde ispat eder ki, bu işleri yapan hem vahittir, birdir, her şeyde de var. Hem de hiçbir mekanda olmadığı gibi her mekanda hazırdır. Hem güneş gibi, her şey ondan uzak, o ise her şeye yakındır. Hem daire-i kehkeşan ve manzume şemsiye gibi, en büyük şeyler ona ağır gelmediği gibi, kandaki küreyvat, kalpteki hatırat ondan gizlenmez, tasarrufundan hariç kalmaz. Hem her şey ne kadar büyük ve çok olursa olsun, en küçük, en az bir şey gibi ona kolaydır ki, sineği kartal sisteminde ve çekirdeği ağacın mahiyetinde, ve bir ağacı bir bahçe suretinde ve bir bahçeyi bir bahar sanatında ve bir baharı bir haşir vaziyetinde suhuletle icat eder ve sanatça çok kıymetli şeyleri bize çok ucuz verir, ihsan eder. İstediği fiyat ise bir bismillah ve bir elhamdülillah'tır. Yani o çok kıymetli nimetlerin makbul fiyatları başta bismillahirrahmanirrahim ve ahirinde elhamdülillah demektir. Bu dördüncü hakikat dahi, Risale-i Nur'da izah ve ispat edildiğinden, bu kısacık işaretle iktifa ediyoruz.